Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Ve yine <gülüyor> Yusuf suresi 100. ayeti kerimesinde diyor ki: "Vaghd ahsan bi id min min Yusuf aleyhisselamın dediği gibi Rabbim bana iyilikte bulundu, beni e, hapishaneden zindandan çıkartarak bana iyilikte bulundu ve sizi diyor bedivden yani köy yerinden beni size sizi bana getirdi. Ve yine Talak suresi 11'de kad ehsanallahu lahu rizqa Allah ona ne yapmıştır? Güzel bir rızık vermiştir. Diyor ki secde 7'de ellazi ehsane kulli şeyin halqa. ki Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Güzel bir şekilde yaratmıştır. Ve mintin <coughs> ve insanın yaratılışı da çamurdan Başlamıştır diyor Allah Azze ve Celle. Ve Mü'minun suresi 14'te, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الخالقين. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedirdir. Kardeşlerim, hadisi şeriflerde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam,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 bunu güzellikle yapın güzelce öldürün eziyet etmeyin fe inna Allahu muhsinun yuhibbu'l muhsinin çünkü Allah iyilik sahibidir iyilik edendir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 Allah mühsindir, iyilik sahibidir ve her şeyde iyilik olmasını, iyilik yapılmasını sever diyor. وَاِذَا قَتَلْتُمْ Öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün. فَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْزِنُ الذَّبْحَ Ve kurban kestiğiniz zaman, hayvanı kestiğiniz zaman da güzelce kesin. Ve sizden biri ne yapsın? Bıçağının şeyini, ön tarafını, ucunu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 Kurban kesin. Bunda bile ne vardır? iyilik etme vardır. Çünkü Allah muhsindir. Allah iyilik sahibidir. İyilik yapanları sever diyor kardeşler. Evet. Yine Samura İbni Cundub radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azza allahu azzel muhsinun fe ehsinu muhakkak ki Allah azze ve celle muhsindir, iyilik sahibidir. Öyleyse siz de iyilik yapın.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 her şeyi güzellikle hükmeden, cömert ve iyilik sahibi olduğunu ikrar etmesidir. nedir? Ee, ikrar etmesidir. İkrar eder Allah'tan başka iyilik sahibi yoktur. Fahva muhsinun yuhibbu'l muhsinin Allah ihsan sahibidir, muhsindir ve ihsan edenleri sever. Kardeşlerim muhsin kelimesine baktığımız zaman Allah azze ve celle nimet verendir.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 Durumuz kardeşlerim. Diyor ki Allah azze ve celle secde 7'de Elledi ahsana şeyin halqa. Allah her şeyi güzel bir şekilde yaratmış ve beda halqal insani min tîn. ve insanın yaratılışı da topraktan başlamıştır. Vesawarakum fa ahsana fa Sizi en güzel şekilde tasvir etmiştir, şekillendirmiştir. Ve ileyhil musid ve dönüşte ancak onadır.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 Ve yine diyor ki bu ahsin kema Allahu ileyk Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Hel cezaul ihsan illen ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir kardeşlerim. İnallahu mualline teka vel ladina humusun Allah zevce cennet takva sahibi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 İnsanlar da sevmez kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın en büyük şeyi nedir? Allah'ı razı etmek olmalıdır kardeşlerim. Ahiretteki karşılığı ise nedir? Ee, bu şeyin e, ihsan sahibinin lahum ma yashauna Rabbihim Onların diyor Rableri katında diledikleri her şey vardır. Zalikhe jaza muhsinin. İşte bu karşılık nedir?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 Allah azze ve celle onlara dünya sevabını vermiştir. Yani ne yapmıştır? Düşmanlarına karşı onlara yardım etmiştir. Düşmanların kalplerine onların korkusunu vermiştir. Ve husn sevabil aakhirah ve onlara ahiretin sevabını da vermiştir. Nedir o? Cennetin naim, naim cennetleridir. Wallahu yuhbül mahsinin, Allah ihsan sahibi, iyilik sahibi olan kimseleri, severdir. Allah azze ve celle minetiyle, keremiyle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbüleke ve ahiru du'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.